Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. Yeni bir Yeşil Çam Arkeoloji programında sizlerle birlikteyiz. Bugün konum, daha önce de programımıza katılmış olan Erhan Tunçer. Merhabalar. Merhaba. Yeniden hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün hani bu işte programımızda arkeoloji ya, iki tane Yeşil Çam dönemi üzerine araştırmacı olan insan arasında biraz sohbet etsin. Evet. Yani bu şekilde bir program, birazcık daha özel bir sohbetiniz bir program istedim ben seninle yapmak. Uzun zaman biri düşünüyorum aslında. Hı hı. Ama tabii zamana yayıyoruz. Ee, tabii bütün bunları ben kafamda hazırlık yaparken e, sanırım iki, iki ay önce e, yani sen de daha önce yaptığımız program e, bir yağlı gereçler kitabıydı evet, üzerine evet, evet. ve karşıma Deli gözel çıktı. Ee, Deli gözel. E... Şimdi onu sormak istiyorum yani nereden çıktı evet, diye ilk evet. başta. Deli gözel şöyle bir macerası oldu. Hmm, e, yeni Harman dergisi vardı e, Leman'ın e, yanında zannediyorum Leman'ın ekibinden çıkan bir dergi e, O dergiyle ilgili Yeni Harman'da karakter oyuncularını Yazmam üzerine bir teklifte bulunmuşlardı bana Sonra e, Yeni Harman Yeni yayın dönemine çıkamadı hı hı. E, Çıkamadık Ve e, süreç birazcık uzadı Ben de açıkçası hani o dönem Küçük yeni dergilerde falan yazmaya başlamıştım Tekrar karakter oyuncularıyla ilgili ee, kara Karga'da çalışmaya başlamış bana bu teklifi veren arkadaş. Ee, elinde hani yeni bir Yeşilçam kitabı var mı? Ee, yeni bir şey yapabilir miyiz dedi. Ben de hani ilk kitap e, kitleye ulaştı, insanlarla buluştu ama... E, ...biraz daha geniş bir dağıtım anında çıkması gerektiğini ve biraz daha kitlelere daha fazla ulaşması gerektiğini düşünüyordum. E, bu sebeple önce Yadigar Ejder kitabının yeni bir baskısını... E, i̇kinci baskısı değil de yenilenmiş, dili yenilenmiş, fotoğrafları yenilenmiş, e, kendisiyle ilgili yeni bulgulara da yer verilen yeni bir baskısını yapmayı uygun buldum. Onu sundum, onlar da hevesle kabul ettiler ve e, benim kitabı redakte etmem, yeni fotoğraflarını eklemem, yeni bilgilerini eklemem. E, yani bir 15-20 günlük bir süreyi aldı Hı. ve ben teslim ettikten bir hafta sonra da kitap hemen çıktı. Ve benim için de sürpriz oldu. Ben Çünkü e, ilk kitabın basımı süreci benim için yorucu bir süreçti. E, tek başına ilgilenen bir arkadaşımız vardı. Hem kitabı düzenliyordu hem yayını o yolluyordu. Şimdi burada herkes yapması gerekeni yapıyor. Yani Redaktasyon yapan onu yapıyor. Grafikin, e, grafik işlerini yapan grafik işlerini yapıyor. E, bu kadar hızlı çıkması beni çok şevklendirdi. Ve ben yeni yeni bir şeyler yazmaya tekrar başladım o süreçten sonra. Şimdi tabii e, hani... Belki seni tanımayan insanlar için de ufak bir e, tanıtım da yapayım. Bir Erhan, üçüncü e, adam sitesinin kurucularından diyelim. Hı hı. E, kendisi yönetmen. E, Ağustos Böcekleri ve Karıncalar filminin yönetmeni. E, orada bir e, festival süreci evet, evet, olmuştu, evet, evet. vizyona girdi film. Ayrıca senarist. Ayrıca senin sinema derslerinde var sanırım. Hı hı. Onun dışında e, tabii site a, apayrı bir... E, ayrı bir disiplin, disiplin, ayrı bir mesai kesinlikle. Onun dışında arada eklemediğim bir şeyler var mı? Yani <gülüyor> vallahi arada eklemediğin hani... Ben nasıl zaman buldum bütün bunları diye soracaktım şimdi. <gülüyor> şimdi e, senaryo yazarlığı ve yönetmenlik benim esas mesleğim. Yani Hı. ben Güzel Sanatlar Sinema bölümü mezunuyum. Kendim bildim bilir yazıyorum ve yapmaya çalıştığım, anlatmaya çalıştığım şeyleri sinema diliyle e, insanlara aktarmaya çalışıyorum. E, bunun yanında 2009 yılından beridir de üçüncü adam Gürkan arkadaşımla kardeşimle birlikte beraber kurduğumuz bir e, site ve İki kişilik bir site yani ben yazıyorum ve her şeyini kontrol ediyorum o grafik işlerini ve dergi kısmını üstlendi ee, yani bazen hayatımın esas meselesi haline geliyor bazen e, e, yandan devam etmeye çalışıyor. Ama genelde hani gün aşırı e, hem hesaplarla sosyal medya hesaplarıyla hem de blokla ilgili alınan reaksiyonlar bazen benim bütün gündemimi bloğa döndürebiliyor. Çünkü bir film yapım süreci e, ön hazırlığı yapılmış, usubu suu yani 4-5 aylık bir blok ve sonraki süreç zaten sizin elinizden çıkıyor artık yani o festival süreçleri, Hı. vizyon süreçleri. Ama blok her an e, kontrol etmeniz gereken, her an ilgilenmeniz gereken bir çocuk gibi bir şey büyüyor yani yanınızda sizin eş zamanlı. Ee, bir de üzerine çocuğum e, dünyaya geldi oh, o, tamam, o tamam. ayrı bir mesai benim için hayatımda e, eş zamanlı böyle parçalı şekilde ilerliyor ama hiçbirini e, bir diğerinden daha az e, önemsemeye çalışmıyor hepsini eşit derecede hatta bazen e, bloğa biraz daha e, o konuda daha fazla özen gösterdiğimi söylemeliyim. E... Tabii zor bir dönem bizim için aslında. Hani Yeşilçam üzerine araştırma yapanlar için. Çünkü son bir ayda kaybettiğimiz evet, çok, çok, çok. isimleri düşününce. Çok. Hani güncellemek gerekiyor. Açıkçası mesela ben Şahsen e, Kuzey Vargı'nın e, vefat etti haberini mesela ben siteye eklemedim. Çünkü üzerine bir yazı yazmak istediğimi düşündüm. Evet, evet. evet, evet. Mesela olabilir. Yani bazı haberleri giriyoruz, giriyoruz. Yani sen o yönde benden çok daha ee... fazla güncelleyebiliyorsun. Sana daha, yani, yani blogla ilgili şöyle bir deneyim. şey oluyor. Teşekkür ederim. Blogla ilgili bazen benim çok rahatsız olduğum bir şey bu. Blog bir anda e, hani Cenaze İşleri Müdürlüğü'nün evet. ana sayfası haline Aynen. geliyor. Yani ardı ardına vefat haberleri. Çünkü... E, Bloğa içerik üretmek çok uzun bir mesai. İnsanların 5 dakikada okuduğu, 10 dakikada okuduğu, hızlıca fotoğraflarına bakıp geçtiği bir çalışma en az 2-3 günün ürünü. E, bu 2-3 günü buna e, harcayıp hazırlamak gerekiyor. E, hazırlayamadığınız zaman da vefat haberlerini girmeniz gerekiyor. Çünkü blog aynı zamanda bir e, arşiv esasında. Evet. Ben bunun e, hani bir haber yayınlamanın ötesinde yıllar sonra insanların faydalanabileceği bir arşiv olduğunu e, bloğu açtıktan 3-4 sene sonra tam olarak idrak ettim. Çünkü e, sinema kitapları hazırlayan e, abilerim, tanıdıklarım bana şu ne zaman ölmüştü şu artistimiz, şu sanatçımız ne zaman vefat etmişti demeye başladı. E, Bunlar da hepsi bende e, data olarak, veri olarak mevcut. O yüzden Not, böyle defteri, gibi not defteri gibi oldu çünkü haberler kategorisinde sitenin e, vefat haberleri ve güncel iyi haberleri yer vermeye çalışıyoruz ama dediğin gibi maalesef bu e, özellikle son e, bir buçuk senelik vakit içerisinde o kadar kıymetli insanları ardı ardına kaybettik ki e, bazen hani bloğa haber eklemesem mi diyorum senin dediğin şeyi yapmaya ya, çalışıyorum. 2010, 2017 yazı. Evet, Gerçekten yani korkunç bir isimleri yazısı. düşündüğümüzde e, hani hep diyoruz bir, bir dönem sona erdi yaprak dökümü. Yani bu cümleleri o kadar çok kuruyoruz ki artık. Çok yani, çok çok. Nereye çok. kadar kullanabiliriz diye ama işin gerçeği şu. E, artık son temsilcilere gelmişiz. Evet, hani bizim evet. de bunları bir şekilde arşivimiz <gülüyor> gerekiyor ama. E, Handikap ne biliyor musun Utku abi? E, bizim sanatçılarımız... E, yani yazmakla ilgili, anı biriktirmekle ilgili, bunu belgelemekle ilgili pek bir çabaları yok. O yüzden vefat eden her sanatçı kendi anılarıyla beraber gidiyor, yok oluyor. Bu çok beni üzüyor açıkçası. Çünkü Kuzey Vargın gibi bir insanın nasıl bir hatıratı olmaz. Yani Cem İstiğin'i Türkiye'nin bu adam. Yani Türkiye'nin e, tepsi saç, babamın e, evet. taviriyle biz tepsi saçı ondan öğrendik dediği o saç modeli, Yasak Sokaklar filmi falan yani bunlar e, az buz şeyler değil Türkiye'de hani. Göksel soyun şafak bekçileriyle bir anda Türkiye'de evet. bir e, korkunç derecede hava okullarına talebi arttırması gibi kitleleri harekete geçirmiş insanlar. Ve o süreçleri belgeleyebilecek e, yönetmenler vefat etti. Oyuncular vefat etti. E, set çalışanları zaten e, çok fazla kendileriyle ilgili hikaye anlatmaktan o süreçleri belgeleyemiyorlar. O yüzden hani sanatçılarımızın şu an birileri eğer beni dinleyecekse bizim sanatçılarımızdan... Ee, önemli bir rica ediyorum lütfen anı ve hatırat oluştursunlar en azından bir ses kaydı alsınlar anılarını hatıralarını çünkü bunlar bir sonraki kuşaklara kalabilecek resmi gerçek sinema tarihi yani birilerinin izlediği filmler yorumladığı dönemler sosyolojik altyapılardan yola çıkarak yazılan kitaplar sadece o yazan kişiyi ilgilendirir ve bu bir görüştür. Yani şöyle bir durum da var aslında. Bir de doğru soru, soru da sorulması gerekiyor. Evet. Ya. Yani aslında karşısına birilerinin geçip... hani ...hiç filmini izlememiş insanların değil de... ...ya da yani 3-4 tane filmini... Yani ...filmlerini araştırmış insanların gidip de soru sormuyor. Burada biraz top bize de Öyle, geliyor kesinlikle, ama... Öyle kesinlikle. E, çünkü şunu da fark ettim ben. E, hani doğru soru sorulduğu zaman... E, o... Kalıplaşmış her şeyin dışına çıkabiliyorlar. kesinlikle. Çünkü... Ya da filmleri beraber izlediğimiz zaman da çıkabiliyorlar. Evet. Mesela. Yani beylik şeyler sorulduğu zaman cevaplar beylik oluyor. Çünkü bunu şeyi gibi düşünüyorum ben. Hani e, bir sanatçının hayranlarına verdiği resmin üzerine yazdığı yazı bellidir. Evet. Yani her defasında aynı sevgilerimle, hürmetlerimle yazar ve belli standart imzasını atar. E şimdi her gelen röportajcı sinemaya nasıl başladığını sorusuna e, klasik beş cümleyle aynı cevapları veriyorlar. Ama e, Sinemanın sizin için önemi neydi? Niçin sinemaya başladığınız sorusu hiç sorulmuyor genelde insanlara. Bunları işte keşke onlardan dinleyebilsek. Şimdi bazen bana bloğa ya da ise sosyal medya hesaplarına mesaj atıyorlar. Şunla da röportaj yap yapmıyor musunuz? Bununla da görün. Bunu göremedik. Niçin o yok diye. Ya ben de diyorum ki hangi ya kimlerle yani hangi biriyle röportaj yapabilirim? Evet. Yani süreci kontrol etmeye çalışıyorum. Özellikle... Ee, en yaşlı olanlarla röportaj yapmaya çalışıyorum çünkü e, bugün yarın hayattan göçüp gittiklerinde aralarında bir belge bıraksınlar istiyorum filmlerinin haricinde. E, o yüzden hani e, sanatçılarımız da kendi üzerine düşen görevi alıp en azından çocukları onlarla bir sözlü tarih çalışması yaparlarsa nefis bir şey olur. Şöyle bir şey de hani sanat e, hani hazır aramızda konuşurken ifade edeyim şimdi radyo programına başladığım zaman e, arkaudur programına. Aslında sanatçılarımızı davet etmekten... Çünkü her biriyle e, yapacağımız görüşme 3 saat, 4 saat çok detaylı bir bunu e, ayıklamak gerekecek. Evet. Belli temalara bölmek gerekecek. Ancak ben şunu fark ettim. Ben daha çok bu arkeoloji e, isminin altını çizerek araştırmaları yapan insanların da derlediği e, ve biriktirdiği anılar... E, Bunlar üzerine ve onların birazcık da hikayelerinle yer vermek de önemli. Çünkü bu hikayeyi hiçbir zaman için anlatıyorum. Evet, Mesela... Evet. E, işte sırf sen e, araştırma yaptığın için e, kaç kişi gelmiştir sana diye merak ediyorum ben. Kesinlikle, yani. kesinlikle. Çünkü biz hep giden olduğumuz için bir evet. noktada. Ee, ben şunu. Bu anlatılması e, gereken hikayeler de e, bu... çok önemli ve ben şuna çok tanık alıyorum. Ee... Birisiyle ilgili röportaj yaptığım zaman... ...başka bir sanatçımızın çocuğu... ...ben de işte Mehmet Yağmur'un oğluyum... ...ben de size babamı anlatabilirim... ...demeye başlıyor. Evet. İşte Tevfik Şen'in yaşadığını... ...Aydın Haberdar'ın yaşadığını mesela... ...ben özel çabalarımla öğrenmedim... ...onlar bana mail attılar... ...onlar bana fotoğraf yolladılar... ...bu nefis bir şeye doğru gidiyor yani... ...o insanların hayatlarını belgelemeye başlamak... ...onların çocuklarıyla konuşmak... ...mesela şimdi hazırlamakta olduğum kitapta atıyorum. Murat Yağmur babası Mehmet Yağmur'a anlatıyor gibi bölümler bloklar da var yani. Çocuklarının babalarını anlattıkları bölümler. Ben şunu da düşündüm aslında. Ee, i̇lk e, Bir Yadigar Ejder kitabı çıktıktan evet. sonra e, herhalde e, üçte birinden fazla bölüm eklenmiştir. Evet. Eklendi. İlk, kitapta bir e, başka insanları bulmak için de bir araç olmuş olabilir Evet. Yani kitaba röportaj manasında ya da anlatan arkadaşları manasında bir ya da iki röportaj eklenmiş. Çok fazla röportaj yapmadım haricen. Ee, çok fazla belge ve fotoğraf buldum onunla ilgili e, yeni kitap için. E, onların bazıları yayınlandı bazıları e, yayınlanmadı. E, ama şunu söyleyebilirim. Benim en çok önemsediğim kısım ilk oynadığı film ve e, ayrıntılı filmografisi e, çok net güncellendi bu Hı -hı. kitabın içerisinde. Ee, hani Yadigar Ejder'le ilgili yoldayken de hep anlatmıştım sana. Ee, dipsiz bir kuyu Yadigar Ejder. Yani ben her hafta, her gün, her ay onunla ilgili yepyeni bir bilgi öğreniyorum. Ve e, hangileri kitaba girebilir, hangileri başka bir şekilde değerlendirilebilir açıkçası onu sürekli bir planlama yapmaya çalışıyorum. Çünkü e, Cüneyt Arkın'ın hayatı, Cüneyt Arkın'ın hayatıdır. Bellidir. İnişleri, çıkışları, filmleri. Ama karşımızda Sinemamızın en bilinmezlerle dolu insanı var ve ben onunla ilgili bir kitap yazdım. Yeni baskıda biraz daha geliştirdim. Hani 50 defa basılsa bu kitap 50. kitapta bile yeni bir bilgi olacak ona eminim yani. Ama şunu söyleyebilirim şanslısın çünkü hani ikinci baskı değil ama hani güncellemesini evet, yapabilmişsin. Evet evet. Hani evet. daha önceden dinlediğim bazı hikayelerde bazı kitaplarda hani maalesef, olmamış bu sen bu konuda şanslı olduğunu söylemem e, gerekiyor. Valla kesinlikle şanslıyım. E, Tabi bu şansı e, bir lütuftan çok benim yarattığım bir şans olarak görüyorum çünkü... E, benim kitap üzerine çalışma dönemim blokla eş zamanlı olarak giden bu senin de bahsettiğin bu arkeolojik durum birilerinin dikkatini çekiyor Utku Hı. abi. Yani bu çok kıymetli bir şey. Birileri gelip ya bir dakika bu basılmış ama şu kadar kişiye ulaşmış gel bunu bu kadar kişiye ulaştıralım diyebiliyor. Çünkü biz spesifik alanlarda çalıştığımız için yani standart bir gazetenin standart bir magazin muhabiri ya da yazarı değiliz. Biz sinema tarihi üzerine çalışıyoruz. Evet. E, buna kıymet veren yayıncılar e, gerçekten bunun kitlelere ulaşması için çok çaba sarf ediyorlar. Bu konuda ben hani Kara Kargay'a, e, Kutlukan Perker abiye, e, Mesud'a çok teşekkür ediyorum. Yani müthiş fırsat e, bu süreçleri beraber ilerleyecek olmamız ve... E, Kutlukan abi sürekli olarak yaz hadi yeni bir şey yaz hemen basalım. Yeni bir şey yaz hemen basalım diyorlar. Çünkü sen de e, belki bir kitap yazma noktasına geldiğinde e, bulacağın yayın eviyle genelde şöyle sıkıntılar yaşanır. E, kitap e, biter ama basımı 6 ay, 7 ay, 10 Hı. ay yani redaktasyonlar bitmez, çeviriler bitmez, fotoğraf düzenlemeleri bitmez. Ben burada hiç yaşamadığım bir hız yaşadım. Ee, ve bu hız bana yeni bir şeyler üretmekle ilgili de çok büyük bir şevk verdi diyebilirim. Ama zaten e, kavgacılarla ilgili e, o konuda senin zaten e, motivasyona ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Kavgacılar <gülüyor> benim hayatımda e, hani e, yazarken en keyif aldığım kitap. E, biyografilerini şu anda bitirmek üzereyim Hı -hı. sanatçılarımızın. O kadar çok yazmak istediğim şey var ki esasında kitabın içerisinde ama hangilerine yer verebileceğim, hangilerine yer veremeyeceğim onu taslaklar değişiyor sürekli olarak. Ama o benim e, hani Yeşilçamseverlere küçük bir başucu kitabı haline getireceğim bir kitap olacak. Peki ne kadar yani, geniş yani bir, kaç sayfa olacak? E, yani yaklaşık 300 sayfaya yakın bir kitap olacak. Bu Hı -hı. 300 sayfanın içerisinde e, biyografiler, e, ana hatıra bölümleri, yayınlamadığım ana hatıra bölümleri... Ee, özellikle Cüneyt Arkın üzerine ve Yılmaz eee yok Ata Deniz e, üzerine. Eee çünkü hani ilk planlı, programlı kavga sahne çeken sinemamızda ilk amantürleri çekenlerden biri Yılmaz Ata Deniz evet. ve e, işte Faruk Panter dönemi Hüseyinzan dönemiyle başlayan, ardından Cüneyt Arkın'ın bir kavgacı ekibi haline getirdiği ve benim kavgacılarım dediği böyle bir 10-12 kişiden oluşan e, o ekibi detaylıca anlatacağım bir kitap olacak. O yüzden mutlaka kitapta bir Cüneyt Arkın, bir de Yılmaz Atadeniz bölümü özellikle olacak. Bir benzetmem var aslında. Nasıl ki Barış Manço e, hani ondan sonra bir ondan kurtaran Express ortaya çıkmış. Evet. Cüneyt Arkın'da hani Kesinlikle. Barış Manço gibi o da kendi kurtaran ekspresi. Kesinlikle yaratmış ve aralarındaki ilişkiler kesinlikle apayrı bir kitap konusu. Yani bir Kavgacılar kitabı yazılabilir. Bir de Cüneyt Arkın ve Kavgacıları diye ayrı bir kitap yazılabilir. Yani bunu ben sana sormak istedim. Çünkü aslında ele aldığın konuda, üç sayfa diyorsun ama hani bence iki cilt halinde de yayınlarsa Çünkü sadece Cüneyt Arkın ve Kavga Evet. Baş başına bir... O apayrı bir şey çünkü sinemaya e, müthiş bir dinamik getiriyor Cüneyt Arkın. Kendini çok geliştiriyor. ...kendini geliştirdiği süreç içerisinde... ...etrafındakileri de geliştiriyor. Ve sinemaya kattığı hareket, e, aksiyon... ...sinema izleyicisinin o filmlere... ...daha fazla gelmesine sebebiyet veriyor. E, e, ve tabii hani bunun sonucunda... ...izlediğimiz o hareketli... ...avantürer sahnelerle dolu... ...aksiyon ve avantür filmleri çıkıyor. Kolay bir şey değil. Bu konu üzerine o zaman e, bir program yapalım. Mutlaka yapalım abi. <gülüyor> <Ona ayıralım. gülüyor> Mutlaka. Çünkü biraz hani e, sana sormak için birkaç tane daha konu var. Yani belgesel konusunda da sana sormak istiyorum. Evet. Çünkü evet doğru e, işte kitaplar üzerine yoğunlaşmışsın ama e, hani belgesel üzerinde de mesela atıyorum bu kitabın ya da belki de bir Yadigar Ejder üzerine hani çok daha e, farklı bir kurgusal olarak gitmeyi düşündüğün oldu mu? Yani Çünkü üçüncü adamlara dair biliyorum ama belki daha farklı bir şekilde de alabilirsiniz. Üçüncü adamlara dairden içinde. kaynaklı biraz kırgın durumdayım bu konuyla ilgili. Çünkü e, TRT belgeseli, ben belgeseli yaptığımda ilk bölüm yayınlandı. Çok büyük reaksiyonlar aldı. Bizden altı bölüm daha talep edildi. Biz altı bölümü çektik ve işte e, toplumsal olaylardan ve kritik süreçlerden kaynaklı e, bölümlerin yayınlanması durdu. Ve şu anda belge, TRT Belgesel kanalında altı e, bölüm yayınlanmayı bekliyor. Ve Hakkı Kıvanç belgeselini göremeden vefat etti. E, belgesele konu olan ve belgeselin içerisinde e, o röportajlar esnasında ona da sağlık saat dileyelim diyen birçok insan vefat etti. Ve şu anda e, o altı bölüm e, o kanalda yayınlanan birçok e, belgeselin yerine konulamıyor. Ve... Ka kaç sene geçti üzerinden? 2013'te yaptım 2013, abi. Hı. 2014'te teslim ettim. Belgeselleri 3 sene geçmiş. Yapımı 4 sene diyeyim hatta. 4 seneden beridir. Bekleyen 6 bölüm var. Hakkı Kıvanç, İhsan Gedik, Necdet Kökeş, Hasan Yıldız, Mehmet Uğur ve Yavuz Karakaş bölümleri. Ve bu, bu isimlerin yanında Cüneyt Arkın, Engin Çağlar, Çetin İnanç, Gülşen Tuncer, Engin Ayça. Birçok akademisyen ve hocalarımızla. Serhat Ülkerle, Çetin İnanç'ın bir numaralı görüntü yönetmeni. Serhat Ülker belki ilk defa görüntülü bir röportaj verdi benim belgeselimde. E, Müjdat Saylav ilk defa röportaj verdi. Sütçü filmlerinin yönetmeni orada. E, kıymetli bir şey yaptığımı düşünüyorum. Ve bunun yayınlanmaması benim yeni bir belgesel yapmamla ilgili beni açıkçası... E, Frenliyor mu? Frenliyor birazcık. Çünkü onu görmek istiyorum ben önce. Onun bir e, insanlarla buluştuğu ana tanık olmak istiyorum. Peki bunun teknik ya da atıyorum telif yönlerini bilmem ama belki elindeki malzemelerle başka bir şey. E, belgeselde yayınlamadığım bölümlerden çok net yeni bir hikaye çıkarabilirim. Onu söyleyebilirim. Çünkü 28 dakika belgesel. Biz her röportaja gittiğimiz... Ana konuk ve yan konuklarla en az ikişer saat röportaj yaptık. Ee, hani benim e, biraz üzerine çalışıp e, mesai harcamamla yepyeni bir kurguyla 2-2,5 iki, iki saatlik dev bir belgesel bile çıkabilir. Onu söyleyebilirim. Bu konu üzerine seni ikna etmek üzere birkaç tane daha şey soracağım şimdi. Mutlak, Mesela bekliyorum. <gülüyor> motoru izlemişsin. Evet, evet, evet. Peki o, o tip bir yaklaşım üzerine düşünmez. Çünkü ele aldığın konu birazcık... Düşünüyorum. O tarafa, birazcık de bayağı o tarafa gelir. Evet, gir. evet düşünüyorum ve hani... E, yani yaklaşım olarak da, Evet o disipline sokabilirim o disiplin üzerinden de hareket edebilirim ben hep genelde kişiler üzerinden hareket ettim Hı. belgeseli evet. yaparken ama biraz daha büyük resme bakarak da bir şey yapılabilir işte AG hocanın röportajlarından yola çıkarak ya da Cüneyt Arkın'ın röportajlarından yola çıkarak daha böyle geniş çaplı bir karakter oyuncuları belgeseli haline getirilebilir belki de bu. O çok çok şey olmaz mı o çok geniş olmaz mı ama? Ee, yani aslında seçtiğin yöntem çok doğru bir yöntem bence çünkü hani karakter oyuncularına girersek, evet. yani Jön'den karakteri dönüşmüş olanlar da var. var, var yani evet, evet. o o kadar büyük bir şey oluyor ki o o. Ya yani çok ucu bucağı. bir yergesel değil de. Bir... Evet. Ya şimdi internette falan bazen denk geldiğim işte figüranlar üzerine ya da e, kötü adamlar üzerine yapılan şeylerde e, hani. Çok böyle ayrıntılı ayrıntıya girmeden çok böyle belirgin kişiler üzerinden şeyler yapıldığını görüyorum. Açıkçası öyle bir şey yapmak istemiyorum. Yani e, konuyu birazcık daha çaplı sınırlı tutup e, elimdeki e, verileri ve bu özel görüntüleri e, paylaşabileceğim doğru bir disiplin kurmaya çalışıyorum. Evet. Ama e, açıkçası bunu, yani bununla ilgili hem mesai harcamam lazım, ayrı bir kendime bir zaman ayırmam lazım. E, ...neleri eklememişiz belgeselleri onu bir görmem lazım. Ee, uzun zamanlı bir süreç ama hep aklımda Utk abi onu söyleyebilirim peki Yadigar Ejder üzerinde düşünmedi mi? Yadigar Ejder üzerine düşündüm ee, bir hani bunu da bir belgesel haline getirmeyi ee, ama karakter oyuncularımızla onu tanıyanlarla yaptığım röportajlarda kendileriyle ilgili yani Yadigar Ejderle ilgili anlattıkları şeyin sayısı çok az hmm. çok az veri var Onunla en çok ondan onunla ilgili bilgi aldığım kişiler yakın dostları yani mahalle arkadaşları, Sivas'tan arkadaşları. Sinema sanatçılarımız da genelde hani bu küçükte bir sistemim olmuş olsun. Bazıları, bazı hocalarımız, abilerimiz işi şuna döndürdüler yani başka isim mi yok hani hani ben dururken <gülüyor> niye yadigar işler ya da işte hatta çok kıymet verdiğim bir hocam. ...oğlum gerçekten başka işim yok yani bizlere anlatsana dediğini gözümün içine bakarak bunu söylediğini biliyorum. Şimdi onlarla görüntülü bir şey yapmaya kalkışmak onların anlatacağı şeylerin sayısını belki daha da azaltacak. Ve ben de belgesellerde anlatıcının çok fazla anlattığı şeyleri sevmiyorum. Tanıkların anlatmalarını çok önemsiyorum. Hmm. Ee, o yüzden hani... Ya öyle bir şey kurgula o zaman. İşte yani anla, ben, ben mesela bu fikirden... Yani heyecanlandığımı söyleyebilirim. Evet. Yani kurgulanabilir kesinlikle. Hani ben hiç... E, hani Yakın zamanda... E, bu yeni baskıdan sonra... E, aklımın bir yerlerini düşmüyor değil. Onunla ilgili bir şey yapılabilir mi diye ama... E, hani kitap bütün merakı ve... Bütün ilgiyi e, karşılıyor... Diye düşünüyorum. E, geniş zamanı değerlendirilebilir abi. Hani... E, Biraz daha o örtülü tozlu şeyin üzerinde sen böyle bir üfledin şu anda kafamda bir şeyleri birazcık daha açtın yapılabilir. Yani şöyle bir durum var ee, biraz onu gördüm. Ee, yani evet kitap de kalmalı Hı -hı. atıyorum hani yani ben de kendim de işte bundan 3 e, hafta önce Ege Görgün tersinince ile ilgili konuşmuştuk. Yani, almanak evet. yap demiştim ona evet. ondan sonra e, hani biz bizim işte sinematik işçim içinde bir almanak yapmamız gerekiyor. Ama yani senin üçüncü adam böyle Almanaklık bir durum değil. O evet, evet, evet. karakterler üzerine Kesinlikle. gitmesi gerekiyor ve hani senin kişiler üzerinden belgesellerle daha iyi hikayelerine gitme. O, o yönden e, kitabı da olmuş olsa bile onun bir de görüntülü olarak olması. Yani ikisi evet. birbirini destekleyebilir. Belki bakarsın bundan 10 e, yıl sonra işte e, deli Gözel... içinde DVD'siyle birlikte de çıkabilir. Evet, evet, yani evet, bunun evet. örneklerini gördüm Kesinlikle. özellikle bu e, polisiye filmlerde görmüştüm ben. Yani İtalya'daki o polisiye filmler bir şeyler yazılmış. 2010'lu yıllarda da bunlar DVD ile birlikte basılmaya başlıyor. Çok iyi fikir. Kesinlikle. Yani, olabilir. Yani Kesinlikle. Biz biraz gerideyiz bu konuda. Evet, Çünkü evet, evet. daha biz insanlar kitap okusun. Hani işte baskı 2000, 10.000 olması gereken şeyler 2000'lerde şey bin, yapıyoruz ama. Bin. Öyle. Maalesef. Ee, şimdi bize ayrılan süre burada dolu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, seninle abi. sohbet ettik ama tabii ki e, önümüzdeki programlarda daha değişik tematik konularda seninle yine bol bol görüşeceğiz. Her zaman. Onun için hani Belki de e, ayda bire de alabiliriz üstüne <gülüyor> Hiç sen ne zaman istersen abi. Evet e, bir e, Yeşilçam Arkeolojisi programının daha sonuna geldik. E, efendim haftaya görüşmek üzere benden Zutkulu Er, e, değerli konuğum Erant Tuncer. Hepimiz sizlere güzel bir hafta diliyoruz. İyi haftalar. Yeşilçam Arkeolojisi